İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Güray Özkay. Ben Bas Gerviller'in Köpeği. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere sadece iyi müzik çalmak ve e, bugünkü konumuzdan bahsetmek üzere karşınızdayız. Bugün konumuz Mahir Bey tarafından güzel sanatlar olarak belirlenmiş. Biz inisiyatif alıp... E, güzel, güzel sanatlar üzerinde konuşmayı tercih edeceğiz. Çirkin sanatlardan da bahsedeceğiz. Çirkin sanatlar neler? İşte sayacağız. 55 dakikamız var bunu yapmak için. Aslında ben e, güzel sanatlar çerçevesi içinde bir sürü çizgi sanat biliyorum. <gülüyor> Kesinlikle. İşte asıl asıl konumuz o zaten. Her zaman olduğu gibi konumuzdan bahsedeceğiz, çağrıştırdığı şeylerden bahsedeceğiz ve güzel sanatlarla ilgili altı tane şarkı seçti bugün e, Tanju. E, ben son zamanlarda iyice serdiğim için bu işi Üç, üst üste üçüncü. Evet. Hafta programımızın bütün şarkı listesini Tanju oluşturuyor. Lakin şöyle bir şey dikkatimi çekti. Geçen haftayla ortak sanatçılar var. Bu da şu anlama geliyor. Geçen hafta kenara bir sürü şarkı ayrılmış. Hayır, hayır. Geçen hafta listeye almadıklarımız. Kesinlikle değil. Ben bu hafta e, radyoya bir gün önce geldim. Bir gün önce. Evet. Yaklaşık da 16 saattir çalışıyorum. <gülüyor> 256 tane parça seçtim. Onlardan bunları eledim. Anladım. Eleme yanılma yöntemiyle yaptım ben bunu. Anladım. Ben bugün radyoa girer girmez son günün kurtar bizi demesinin sebebi şimdi anlaşıldı. 16 saattir buradasın ya. Yani. Evet. Tamam. Peki, şimdi e... diyeceksiniz ki Rainbow kimdir? Rainbow kimdir'den önce programımızın e-mail adresini vereceğim ki biz güzel sanatlar ve çirkin sanatlar hakkında atıp tutarken hadi oradan demek isteyenler e... ...bize ulaşabilecekleri bir mecra bulsunlar. Bu arada ben... ...bir dinleyicilerimize... ...bir şey söylemek istiyorum. Devamlı maillerimize, fakslarımıza... ...telekslerimize... ...bizim ne kadar müthiş olduğumuz... ...ne kadar yakışıklı olduğumuz... ...programın ne kadar güzel olduğu konusunda... ...işte mailler... ...fakslar ve teleksler geliyor. Tamam yani... Bunlar çok hoşumuza gidiyor ama insanın kendisini geliştirmesi için arada bir hatalarının da söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha diyeceksiniz hatanız yok. Olsun bu da bir hata sayılır. Bari <gülüyor> onu söyleyin. Sevgili dinleyiciler. Peki e, arada bize haddimizi bildirmek isterseniz müzik iki ayrılır e, gmail.com'u kullanabilirsiniz. Şimdi soruyorum Rainbow kimdir? Rainbow Deep Purple'dan ayrılan e, bir elemandır. Tek başına bir kişi. Tek başına bir kişi. Bütün enstrümanları çalıyor. Çok da güzel çalıyor. Geçen hafta seçtiğim parçanın Rising albümünden olduğunu söylemiştim ben. İddia etmiştim. Evet değilmiş. Değildi zaten. Ben geçen hafta söylemiştim onu. İşte ben de buna karşılık bu hafta Rising albümünden nefis bir parça getirdim. Rising albümü enteresan bir albüm. Richie Blackmore ve Ronnie James Dio hariç bütün kadro değişiyor. Evet. Evet. ...bu albümde... E, ...kadroya katkı... ...yapmak kısmını abartmışlar... ...çünkü... E, ...Münih Filarmone Orkestrası... ...katılmış kadroya... ...biraz evet. coşulmuş... E, ...Stargazer şarkısı için tabii... ...bütün albümde çalmıyorlar... ...evet bu albüm zaten... ...çok ilginç bir albümdür... E, ...ben de tabii plak olarak var... E, ...ben Fransız devriminden önce... ...doğmuş olduğum için... E, Fila'ya yetişebildim. Keren dergisi e, ne zaman olduğunu bulamıyorum şimdi burada notların arasında ama e, gelmiş geçmişin iyi albüm listesinde bir numaraya koymuş Rising'e. Bir kuralım. ara. Artık ne zaman yaptılar soru listeyi. Benim de ilk onumda zaten yer almakta. E, albüm şöyle ilginç. Bir yüzünde 4 parça var. Öbür, Öbür yüzünde de 2 parça var. 8'er dakikalık 2 parça olduğu için. Evet. İşte ben de o 8'er dakikalık 2 parçadan Mini Flarmon Orkestrası'nı içermeyenini. Evet. Neyi? Çünkü Kuliyet. geçmişte Münih Flarman orkestrası Orkestrası'yla aramızda tatsız olaylar yaşandı. Aman aman o, o olayı hiç şey yapmıyorum. Sen çok geriliyorsun. Onlar beni baş kemancı olarak almadılar. Ben de onları programa almıyorum şu anda. Tamamdır. Peki o zaman bugünkü programımızı Rainbow ile açıyoruz. 1976 tarihli Rising albümünün. Son şarkısı, B100'ün ikinci şarkısı ''A Light in the Black'' Rainbow Light in the Black dinledik. Güzel şarkı. Evet. İyi başladınız bugünkü programa. Tabii ki. Şimdi güzel sanatlar hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Şimdi güzel sanatlarla ilgili çok şey söylemek istiyorum ama e, aklıma gelen ilk anımı anlatmak isterim. Buyurun. E, benim kardeşim <gülüyor> Güzel Sanatlar mezunu. Hıh. Mezun oldukları zaman da işte bir mezuniyet töreni yapılıyor ve bir sergi açılıyor. Herkes bunun için bir iş koyuyor ortaya. Hı hı. Ben de tabii hem kardeşimin mezuniyetine hem de bu sergiyi gezmek üzere oraya gittim. İsim vermek istemiyorum. Ama çok sıkıştırırsanız verebilirim de. Sıkıştırmayacağım. Ee, Sen nasıl olsa vereceksin o isimleri. <gülüyor> Ondan sonra sergiyi gezerken daha kapıdan girer girmez e, kapının yanında e, insan dışkısı modelleri irili ufaklı gördüm. Hmm. Biraz daha yürüdüm. Bir ay gaz tüpünün üzerinde şeffaf bir tencerenin içinde kırmızı bir sıvı insan kanıymış o. Onu hmm. gördüm. E, biraz daha yürüdüm. Yerde ekmek gördüm. E, şimdi e, o anda zaten düşünmeye başladım. Eee Güzel sanatlar bunlar mı acaba diye. Güzel sanatlar. Eğer güzel yani. sanatlar bunlarsa verdiğim ilk örneği ben her sabah yapıyorum zaten. <gülüyor> Oldukça sanatçı bir kişiliğim olduğunu düşünüyorum. Ee. Bu kadar mı? Yo daha çok var da <gülüyor> radyoda ne kadarını anlatabilirim onu bilemiyorum. Açacağız bu konuyu birazdan. Şimdi Kingdom Come getirmişsin. Evet. Getirmişsin dediğim içerki odadan zaten. Radyonun arşivinden. Evet. Kingdom Come enteresan bir e, grup. E, Hamburg doğumlu Lenny Wolf'un <gülüyor> kurduğu. Ve de ticari başarıyı sadece aslına bakarsan her türlü başarıyı sadece ilk albümleriyle aynı ismi taşıyan Kingdom Come'la yakalamış bir e, Alman grubu. Led Zeppelin'e Benzerliğiyle her zaman ön plana çıkmış. O şekilde de biraz ünlü olmuş ve de bunun için çok eleştirilmiş bir grup. Evet ama ben bununla eleştirilmelerini pek doğru bulmuyorum. Çünkü birbirinin benzeri müzik yapan bir sürü grup var. Bazı gruplar benzerleri çok az olduğu için arada bir onlara benzer müzik yapan birileri çıktığı zaman eleştiriliyorlar. Mesela Pink Floyd'un benzeri müzik yapan olmadığı için günün birinde biri çıkıp Pink Floyd'e benzer bir müzik yaparsa vay Pink Floyd'u taklit ediyorlar deniyor. E, gel gelelim. senin aynı fikirde olmayan e, ve de konu hakkında söz söylemeye bayağı e, hak sahibi olan biri var. Kimdir o? Jimmy Page. Valla ben aram pek iyi değil Jimmy Page'de. Söylediklerinde çok dikkate alacağımı düşünmüyorum. Kusura. 1988'de kendisi... Ee, bir röportajda demiş ki muhtemelen konu Led Zeppelin gibi çalan gruplardan açılmış. Bir nokta var ki demiş artık grubu yücelten iltifat niteliğinde e, işler olmaktan çıkıp can sıkıcı olmaya başlayıp isim vermiş. Kingdom Come örneğindeki gibi artık Led Zeppelin'e benzetmektense birebir gitar riffleri kopyalamak çok hoş değil demiş. Ama yine de bu sıradaki şarkının güzelliğini engellemiyor. O ayrı. Zaten Led Zeppelin gibi müzik yapmaya çalışıp onu bir de başarırsan kötü olması mümkün değil. Ya Açıkçası ben de Kingdom Come'ın e, tüm şarkılarını beğenir, tüm albümlerine sahip olur bir insan değilim. Ama bu parça gençliğimde çok önemli bir yeri olan bir parça. Bizim kuşağın çok sevdiği bir parça. O yüzden. Kingdom Come üyeleri bile zaten bütün albümlerine sahip değiller. Nitekim birinci albüm öyle bir güzel başarı yakaladıktan sonra her mantıklı grubun yapacağı şey yapıp ikinci albümü çıkartmışlar. O kadar az satmış ki Lemmy Wolf hariç. Bütün grup üyeleri ayrılmış gruptan. Bu arada okuduğum kaynakta böyle yazıyor. Ee, Wolf hariç bütün üyeler gruptan ayrıldı diyor. Son kalan adamın zaten gruptan ayrılması dünyanın en saçma şeyi olurdu. E i̇stese de ayrılamaz değil mi? Evet. Nideki grup orada da dağıldı grup bir başka çeşidi. Ama diğerleri hep birlikte Wolf'u bırakmışlar mıdır onu bilmiyorum. Ha, öyle bir anlaşıp bir gün... Sevgili Süriye. Wolf biz gidiyoruz evet. Olabilir belki de öyle olmuş güzel, güzel bir hareket olabilir Peki evet. bu şarkıyı iki kişiye armağan etmek istiyorum ben ee, İkisi de Led Zeppelin Başlığın altında Benim için çok önemli insanlar Bir tanesi Jimmy Page ee, İster beğen ister beğenme sevgili Jimmy Bu güzel bir şarkı diyeceğiz Öbürü de Onur Eroğlu. Kendisi Led Zeppelin Konusunda e, En ciddi bir kime sahip bir avuç insandan bir. Ben de e, birilerine armağan etmek istiyorum bu şarkıyı. Bir tanesi 80'lerin sonu, 90'ların başında e, ülkede müzik, canlı müzik, rock müziği pek yapılmazken ona e, gönül verip cebinden paralar koyup birbirlerine gitarlarını ödünç vererek müzik yapmış kuşağımıza armağan etmek istiyorum. İkincisi de e, çok zor zamanlarda her zaman ortaya çıkıp elimi tutmayı başarmış Filiz Görgülü'ye armağan etmek istiyorum. Peki. O zaman Kingdom Come 1988 tarihli ilk albümleri yine Kingdom Come'dan What Love Can Be'yi dinliyoruz. Buyurun <Gülüyor> Şimdi buram buram Led Zeppelin bu. Ama nefis. E orası öyle. Led Zeppelin, Led Zeppelin olsaydı bu parçayı o yapsaydı değil mi? Efendim değil mi ama? E yapmışlar zaten. Evet. De. <gülüyor> ama aynı güzel parçadan iki tane olması can sıkıcı bir şey değil. Olur ben... da birini kaybedersek öbürünü çalırız. Doğru. Bir cebimizde biri, diğer cebimizde öbürü. Yarın öbür gün birisi dese ki bundan sonra What bir Can Be dinleyemeyeceksiniz. Uzaylılar misal. Ele geçirdi geceyi ne dedik ki işte sin sabirlar gibi sonra yasak ne yapacağız geleceğiz bu bir dinleyeceğiz. Evet. Ya o yüzden bence her şarkının benzeri yapılmalı. Ne olur ne olmaz. E, o zaman mesela ben müzik yapan biri olarak bugünden itibaren başlayayım sevilen parçaların benzerlerini yapmaya. Tamam. Yanına da Hurşit yeni günü al. E, olur çok <gülüyor> iyi <bir> seçim. E, <gülüyor> olası bir uzaylı istihbarasına karşı dünya. Dünyayı müzik adına savunmak için böyle bir hareket başlatıyorum. Şu andan itibaren e, bununla ilgili bir dernek, e, vakıf, e, parti e, veya bir cumhuriyet neyse bir şey kuracağım. Tamam. E, bütün dinleyicilerimizin de bana katılması dere lazım. Derebeylik kur. Dere, uzaylı, dere ist lazım. uzaylı istilasına karşı yedek müzik derebeyliği. Şimdi derebeyi ne demek? Bir dere var, bir tane de beyefendi var geliyor oraya yanında duruyor derebeyi oluyor. Tabii. Bu derenin beyi benim. İşte mesela bir dereden karşı karşıya geçmek istiyorsunuz. Beye sorun diyorlar. Aynen öyle. O da tabii beyefendi bir insan olduğu için. Geçebilirsiniz, istirham ederim, buyurunuz falan diyor değil mi? Tabii. Allah Allah. E çözmüşsün. Hayır Bak şimdi kendi söylediğimi değil. şaşırdım. Peki. Şimdi. Sırada yine enteresan bir karakter var. <gülüyor> Giorgio. Evet. Georgia on my mind demek istiyorum yeri gelmişken ee, kimdir bu şahıs çok önemli bir şahıs kendisi. Hans, Hans York Georgia Moroder. Evet bir Alman daha ee, müzik literatürüne doğru veya yanlış bilmiyorum. Burada kendisi İtalyan ve Alman dedim ama aynı Al şey Alman İtalyanı. Şimdi Synthesizer'ı bulan ve müziğe kazandıran insan olarak geçmiştir. ...literatüre. Doğrudur, yanlıştır, bilemem. <gülüyor> Saba söylemiş bulundu böyle evet. şeydi. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 1940 doğumlu. O yüzden Synthesizer'ı icat etmiş olabilir... ...eğer erken bir yaşta icat ettiyse. 1970'lerde... ...Münih'teyken... ...kendisi... ...müzikle içli dışlı... ...bir hale gelmiş. Kendi plak şirketini kurmuş. 30'lu yaşlarında. Böyle küçük küçük single'lar yayınlamaya başlamış ee, hem müzik hem de sinema endüstrisinde önemli bir karakter. Benim hoşuma giden komik bilgilerden bir tanesi, Münih'te e, şey yaptığı kurduğu stüdyonun çok acayip insanlara ev sahipliği yapması. Bak yine döndük, dolaştık, Led Zeppelin'e geldik. Led Hatta, Zeppelin. Hatta ...Münich Sound diye bir e, şey vardır, sound vardır. O da <gülüyor> Münih'te <gülüyor> Giorgio Morada'nın <gülüyor> <gülüyor> stüdyosundan türemiştir. Gerçekten olağanüstü bilgiler verdik. Bu kadar aydınlanmanın altından kalkılabilecek mi bilmiyorum. Şimdi Songül Hanım'ı kızdırmak pahasına bu Giorgio'ya neden sinir olduğumu paylaşmak istiyorum. Bunca güzel kariyer. Tamam içeride bütün diskografisi var dinledik harika muhteşem. Sen git Topkandaki Take My Breath Away e yaz. Evet. Yani Fela mı? olacak şey değil. Enteresan filmler var kendisinin e, portföyünde Midnight Express'ten Flashdance'ten Topkan'ından e, Metropolis'in 1984'teki e, yeniden editlenmiş haline kadar. Ya bir de Scarface varmış bak şimdi notları kurcalayınca gördüm. Son enteresan ve saçma sapan bir not. Ee, Hayatının önemli bir kısmı Almanya'da geçmiş bir İtalyan olarak İtalyanca'da da şarkı söylemiş ama Giorgio adıyla değil, George adıyla söylemiş ki e, İtalyan Alman aksanlı İtalyancası e, şey bulsun. Ne bulsun? Taş yerinde ağırdır. Evet, çok güzel dediniz. Peki, <gülüyor> 1977'de From Here to Eternity diye bir tane albüm çıkartmış George Amore Oradan, I'm Left, You're Right, She's Gone diye bir parça seçmişsin. Onu evet. dinleyeceğiz? Bunu dinleyeceğiz. Bunu, e, kasetin yeni e, ortaya çıktığı dönemlerde... 1977. Türkiye'de yeni, böyle küçük kaset teypler çıkmıştı... E, Ha kasetin yeni yeni piyasada yaygınlaştırıyorsun. Tabii, tabii Ben bu kasetten bahsediyorsun. Zaten. Yok o zamanlar e, o zamanlar önemli olan Kumburgaz Tatil Beldesi'nde e, Mehmet adlı arkadaşımla bu albümü defalarca dinlerdik. Bu albümü ona armağan etmek istiyorum. Peki o zaman Giorgio Moroder'dan I'm Left You're Right She's Gone dinleyelim. Buyur Get it from the start that you gonna break my heart. I'm left. You're right, she's gone. You knew it all the time that the lady wasn't mine. I'm left. You're right, she's gone. She gave me all that drive. How the time, all the loving I liked. Took me in, took me in, and she's Didn't see my fate and I woke up much too late I've left your life since all acture hey. Güzel sanatlar demişken, güzel sanatlara herhalde en büyük katkıyı sağlayan heavy metal sanatçısı kim? Alice Cooper. Evet. Çünkü kendisinin albüm kapaklarını ben e, müthiş bir e, sergide toplamak istiyorum. Ya... Um, Daha cool. derin ve detaylı bir şey söyleyecektim ama Bir yandan bir şey okuduğum için toplayamadım Müthiş albüm kapakları vardır Onu güzel sanatlara bağlamak istedim Elime yüzüme bulaştırdım Ben şeyi merak ediyorum Şimdi güzel sanatlar deyince e, Bu Sanatlar diye bir şey var Bunlar içinde Bir bölüm var. yani güzel sanatlar evve fakat Öyle değil güzel sanatlar dediğimiz zaman Bir şey ama sanatlar diye bir şey yok. Veya şöyle sanatlar, böyle sanatlar diye bir şey yok. Direkt olarak bunun adını güzel sanatlar koymuşlar. ben Bence bu çok e, ikilem, kaos, e, uzam ve izdüşüm. <gülüyor> bunun Fransızcası da güzel sanatlar ama İngilizcesi değil mesela. <gülüyor> Fine arts in, evet. ince sanatlar. Peki, yani hakikaten sanat, sanat diye bir şey olsa olmuyor mu? Güzel sanatlar deyince... Yani Türk Dil Kurumu'nu burada uyarmak isterim. Ee, o zaman çok uzun alır. yapmadığımız bir şey yapalım. Buyurun. Yetkililerden utanmadan talep ediyorum köşesi yapalım. Güzel evet. sanatlara bundan sonra kısaca sanatlardan. Evet. Güzelini çirginini ayırmayın. Zaten ayıramadığımız ortada. Evet çünkü e, son zamanlarda e, sanat diye yapılan bir sürü şey var. Yani yermek için söylemiyorum ama bunlar güzel değiller. Yani daha doğrusu sanatın sanat olabilmesi için içinde güzellik barındırması gerekmiyor. Herhangi bir duyguyu e, aktarıyor olması onu sanat yapıyor. Dolayısıyla sadece güzel duygularımızı aktaracağız. Yaptığımız işlerde güzel gözükecek diye bir şey de yok. Konu hakkında ciddi bir şey de söyledik. Bu akşamki misyonumuzda tamamlandı. Ne dersin Feryal? Uygun mudur yetkililerden talep ediyorum köşesi? Kesinlikle uygundur. Teşekkür ediyoruz. E, Feryal Hanım'ın bu e, çok e, kısa ama çok açıklayıcı e, açıklamasına da teşekkür ediyoruz. Burada. Feryal Hanım e, geçen hafta çok hasta olduğu için e, çok çok üzücü bir raki köşesi geçirdik. Burada ağlayarak yaptığımız raki köşesinden bu hafta müthiş bir sürprizim var ile ilgili. Köşe e, değildi o değil mi? Uzamdı. Pardon. Bu, bu arada e, dinleyicilerimizden Erdem Yener e, mail atıp benden e, zamanında çok meşhur olan, benim yorumumla çok meşhur olan Lelele Sakine adlı türküyü söylememiz rica etmiş. Yapmayacaksın değil mi? E, yapmayacağım. E, şu anda sesim müsait değil. E, bir iki kuple söylemek isterdim ama... Yok. E, Erdem Yener'e de buradan sevgilerimizi yollayalım. Zaten yani. Erdem Yener için bir şarkı seçtim. Birazdan çalacağız. Peki, e, şimdi Alice Cooper demişken e, Constructor albümünden bir şarkı seçmişsin. Constrictor Alice Cooper'ın 16. albümü. Ama e, bir özelliği var. Dada albümünden sonra bir Nadas'a çekiyor kendini Alice Cooper. 3 evet. yıl bir şey yapmıyor. E, gerçi bir şey yapmıyor dediğim albüm yapmıyor. O süre içerisinde yaptığı ilginç şeyler var. Monster Dog diye bir korku filminde oynuyor. O film için iki tane de şarkı yazıyor hatta. Twisted Sister'ın Be Cruel To Your Screw isimli şarkısında konuk olarak yer alıyor. Sonra diyor ki yeter artık ben tekrar albüm yapayım. 1986'da kalkıyor Constrictor yapıyor. Constrictor'ın özelliğine müthiş bir albüm olması yanında. E, bas gitar da Kip Winger'ın evet. olması. Winger isimli e, şahsi öz grubundan da tanıyacağımız. Oradan seçtiğin şarkı da... Aslında seçtiğim şarkı He's albümün ben. içeriğinden oldukça bağımsız. Yani daha çok bir bonus track olarak... Görebiliriz onu. E, sipariş <gülüyor> üzerine yazılmış olabilir mi? Çünkü e, Friday the 13th isimli filmin 6. bölümü Jason Lives evet. için yazılmış bir şarkı. E, yani hazır yazdık albümde çıkıyor. Bunu albüme de koyalım. E, öyle çünkü olabilir. albümün geneli e, bildiğimiz old school Amerikan rock. E, kendi çıktığı senelerin sounduna Uygun şekilde çalınmış ama bildiğimiz Amerikan rock. <gülüyor> <gülüyor> Ve fakat e, his back parçası öyle değil. Dönemin e, popu e, veya dönemin e, popu sound'uyla yapılmış. Hangisi olduğunu dinleyicilerimiz karar, karar verir. Dönemin e, popu mu yoksa dönemin popu mu? E, buna doğru cevap veren dinleyicilerimize tabii ki Programın jingle'ını hediye edeceğiz. Müzik iki ayrılır. At gmail.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Programın 44 dakikasını geride bırakmış bulunuyoruz. Şimdi Ellis Cooper'dan geliyor. He's back. Alice Cooper, he's back dinledik. Ee, şimdi hiç olmayacak bir şey çalarak devam ediyoruz programımıza. Evet. Sen yarın albüm çıkarsak ve sen gelip desen ki Güray içine e, bir tane de cover koyalım olur abidir. Ne olsun biriciğin dersen muşmer kafana bir şey fırlatırım. E, gel gelelim Chris Cornell yapmış. Evet ve de nefis yapmış, müthiş yapmış. Şimdi bu parçanın e, önemi nedir? Nedir? Ee, Dans edilemez hale gelmiş olması. E, Erdem Yener'in... Sevgili dostum, kardeşim Erdem Yener'in... E, gençken hayran olduğu kişi Michael Jackson. Beyaz Show'da Moonwalk yaptırdılar Erdem Yener'e. Gördüm. Evet. Ve fakat daha sonra... Rock müzikle tanışıp rock müzik yapmak istediği dönemlerde de hayran olduğu solist Chris Cornell. Dolayısıyla bu parça Erdem Yener'in e, müzikal e, bakışını tamamen temsil etmekte. bakalım <gülüyor> enteresanmış. O yüzden Erdem Yener için ben bu parçayı seçtim. Geçen hafta Chris Cornell'in ilk solo albümü Euphoria Morning'dan bir şey çalmıştık. Şimdi de Euphoria Morning'i takip eden albüm Carry On'dan gelecek bu şarkı 2007'de çıkmıştı Michael Jackson coverı Billie Jean She was i the dance on the floor in the room She said her name was Billy Jean and she caused a scene and every head turned with eyes to dream being the one who would dance on the floor in the low and forty nights the law was on her side who could stand when she's in demand her schemes and her plans cause we danced on the floor in my so take my strong advice and remember to always think my baby then we danced three she looked at me showed a photo my baby cried Evet Chris Cornell'dan dinledik Billie Jean. Nefis söylememiş mi? Ee, söylemiş. Pek katılmadınız galiba. Yer yer parçalı bulutlu katıldım. Anladım. İyi söylediği yerleri var iyi söylemediği yerleri de var. Daha çok şey uyandırdı bende. Ee, bir sonraki albümü hazırlarken stüdyoda eğlenirken hadi bir Billie Jean çalalım diye lay lay, lay çalmışlar. Sonra üzerinde çok çalışmadan yayınlamışlar gibi bir izlenim uyandırdı bende. Ama ben zaten ilk kaydın en iyi kayıt olduğuna inanan müzisyenlerdenim. O yüzden çaldığım şeyler peki iyi olmaz. <gülüyor> peki bir başka kavırla bugünkü programımızı bitiriyoruz. Johnny Cash'in 2002'de çıkan işte o American Series'in The Man Comes Around volümünde bridge over troubled water. Evet, kavur evet. var ki öyle bir söylemiş üstü. ki bu bu kavur içinizi kavuracak. Eee <gülüyor> Fiona yapımında bu kayıtta yer aldığını belirtelim. Arkadan mıy mıy mıy duyacaksınız kendisini zaten. Veda edelim mi? Edelim. Peki. Yüracım, görüşürüz. Artık ne olur ne olmaz. Dur, dur. Helal et. Bir dakika karşıya beraber geçeriz bekle. 94.9 Açık Radyo'da Müzik İki 55. bölümünün sonuna geldik. Bugün güzel sanatlar hakkında atıp tuttuk. Ama e, o atıp tuttuğumuz şeyler müthiş bir yere vardı. Bundan sonra güzel sanatlara sadece Artık sanatlar tamam. denmesine karar verdik. E, hepinizin de e, bize katılacağını umuyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka saçma sapan konuda. Görüşmek üzere. Dinleyicilerimize bir sürprizimiz var. Önümüzdeki hafta 57. bölümle devam ediyoruz. Bir dakika. Çok önemli bir şey oldu. Ee, Raki uzamımızı atladık. Şöyle. Raki uzamıyla ilgili bitiş bir sürprizim var demiştim ya. Evet. Söylüyorum. Ee, Raki uzamını iptal ettim ben. Nefis. Baktım ki Feryal'de, Tanju'da nefret ediyor. Raki köşesi yapıyor olmamız gerçeğinden. Dedim ki Sizle mi uğraşacağım kardeşim? Yapmıyorum köşeme şey. Bu yüzden bugün hiçbir Rocky şarkısı getirmedim. Bundan sonra da getirmeyeceğim. Halbuki Gunna Fly Now bitirecektik bugünkü programı. Ben aşağıya kadar koşacaktım radyodan. Belki de iyi olmuştur bilmiyorum. Johnny Cash Bridge Over Troubled Water ile size veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşürüz. İyi akşamlar. Hayırlı günler. When you're weary Feeling small When tears are in Your eyes I will dry them all I'm on your side Oh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 ve sunanlar Güray Oskay, Tanju ve Eren <gülüyor> katkıları için İpsos KMG'ye teşekkür ederiz.